Alo. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sedar hoş geldiniz. Sağ olunlar, razı olsun. Ben hoca şöyle bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Ben 40 yaşındayım şu anda ve hani dini anlamaya başlayalı da bir 10 12 sene oluyor. Yani Müslümanız ama taklit boyutundaymış. Gerçek anlamıyla baktığımızda insan kendini müflis gibi görüyor. Ve üzerimizde hani Gerçekten böyle bir bakıyorum çok fazla kulak var yani bunlardan e, kurtulamayınca hani cennete giremez e, hadisi e, okudum ben. Gerçekten çok böyle insanı yeise düşüren bir durum. Hı hı. Ne yapmamız gerekiyor yani nasıl toparlayabiliriz ben hocamdan bunu öğrenmek istiyorum. Gerçekten hani vahim görüyor insan kendisi hani muhasebe yaptığında. Ama bir çıkış yolu bulamıyorum yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani bu da benim dikkat etmediğimden kaynaklanmış. Hani herkes yaptığının cezasını görecek ama bir şekilde hayattayken bunun telafi imkanı yok mu? Ulaşamadıklarımız ne olacak? Yani insan gerçekten üzülüyor hocamdan bu konuda bilgi rica ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. Evet şimdi haklar, kula hakkı, Allah hakkı diye ikiye ayrılıyor. Eee kul hakları ile ilgili kısımda helallaşmak lazım. Diyelim ki ben size iftira etsem, sizi dövsem, malınızı alsam, sizinle helallaşmak, sadece helallaşmak yetmiyor tabii helallaşmak için. dedim ki borç aldım vermediysem borcumu ödemem lazım. Değil mi? Evet. Ya gıybet türü bir şeyse gelip helallık dilemem lazım. Şimdi bu hanımefendinin sorduğu gibi eğer insan tanımadığı onlarca kişinin hakkını, hukukunu Çiğnemişse işi bir, biraz zor tabii. Ama hani akraba çevresinden, komşuluk çevresinden, arkadaş çevresinden e, böyle e, işte kıybetine ederek e, veya başka bir şekilde kulak hakkı üstlendiyse onlarla iyi ilişkiler içerisinde olup helalaşmak gerekir. Ama ben nereden bulayım ki helalaşmak? Diyelim ki kaçak elektrik kullanan bir kimse işte 75 milyonun hakkını, geçim üzerine geçirmiş oluyor. Yani Türkiye'deki 75 milyonlar nasıl helallaşacak? Bir defa böyle bir kimse her kul hakkının içerisinde bir de Allah hakkı vardır. Yani evet. gıybet eden birisi sadece kul hakkı üstlenmiş olmuyor. Aynı zamanda Allah hakkı üstlenmiş oluyor. Niye? Çünkü Allah gıybet etmeyi yasak ediyor. Biz Allah'ın bu yasana işlememekle ona itaatsizlik ediyoruz, isyan ediyoruz. Böylelikle günah ışırmış oluyoruz. Dolayısıyla Mesela kıybet eden kimse bir e, bu günahına, kıybet etme günahına tevbe edecek. Allah'tan affı ve muafirat dileyecek. Bu Allah hakkının boyutu. İşin içinde insan olduğu için, kul hakkı e, üstlenildiği için de ondan da özür dilecek. Şimdi e, helallaşma imkanı yok diyor. Hakikaten doğru söylüyor. bu. Ve çok e, da pişman olmuş. Pişman olmuş. Ne yapacağız? Buna nasıl çözüm bulacağız? Diyor. Bir defa Peygamberimiz hani, hı hı. Günahına şartlarına uygun terbi eden kimse Hiç günah işlememiş gibi oluyor Bir defa e, Kul hakkı içersin içermesin alaklı olsun içerisinde kul hakkı olsun olmasın e, Ne kadar günahımız varsa bunların hepsini Toptan e, terbi edip Affı muafiyet dilemek Sonra da geriye kalan zamanımızı Çok iyi de değerlendirip Hakkıyla Allah'a kul olmak için çalışmak, bolca sevap kazanmak, ondan sonra da helallaşamayacağımız insanların e, hakkında hayır dua etmek, onlarla ilgili hayır hasenat yapıvermek, ondan sonra da işi Allah'a bırakmak gerekir. Yani kıyamet gününde adam, adamı hakkını biz gasp etmişiz de dünyada helallaşamamış isek, adam da hakkını istiyorsa yapacak bir şey yok, hakkımızı vereceğiz. Artık o zaman ne yapacağız? İşte çok sevap kazanarak o sevaplarımızdan bir kısmını ahirette o kimselere vermek durumunda hı hı. kalacağız. O kişi ya, için hocam tasaddukta bulunsak. Tasaddukta bulunsa tamam arkadaşım sen bana tasaddukta bulundu ama ben yine de bu hakkımı istiyorum dese ne yapacağız? Yani tamam arkadaşım Allah razı olsun sen benim hakkımı almışsın ama ben bak hiç hesap etmiyordum. Amal defterimde birçok sevap çıktı sen göndermişsin. Senin sayende onun için ben de hakkımı helal ediyorum diyorsa problem yok istemiyorsa. Onu biz ahirette bilemiyiz ki. Yok ahirette şimdi herkes zor durumda kalırsa Zor durumda yani. kalırsa tabii. kardeşim ben hakkımı istiyorum ya Rabbi bu, bu adamdan beni hakkımı al diyorsa mesela diyebilirim. Diyebilir. Yani çünkü e, hadis-i şeriflerde "La hukuku ila ahliha yevmel kıyamet." Kıyamet gününde haklar mutlaka hak sahibine verilecektir diyor. Evet. O yüzden yani onun bir böyle formülümüz yok. Yani bu konuya çalışmış bir kimse olarak söylüyorum. Benim e, Günahlar Tövbe diye Diyanet İşler Başkanlığı yayınlı bir kitabım var. Yani ben bu konuya gerçekten çalıştım. Yani bu böyle yani.